Önce Sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar: Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşe Güntöz Özeren. Bugün iki hocam Betigül Öngen ve Selim Vadur. Onları çok özlediniz biliyorum. Ama ulusal ve uluslararası toplantılarından dolayı aramızda bulunamıyorlar. Benim heyecanlı olduğum bir program. Çünkü bir başka hocam konuğum Profesör Doktor Melih Bulut. Melih Bulut sağlığın birçok alanında görev yaptı. Ee, çocuk cerrahisi açısından zaten e, çok önemlidir ama sağlık yöneticiliğinde de bulunmuş. Ee, sağlıkta e, yenileşimin, e, sağlıkta e, insan onuruna yakışacak e, hizmetin verilmesine yönelik e, hep çabası, hep mücadelesi olan e, bir e, hekim, bir öğretmenimiz. Ondan dolayı ben biraz da dersime çalışıp geldim. E, Melih Hocadan öğrendiğimiz bir şey var. Öğrenmenin hep bit hiç bitmediği, <gülüyor> hep öğrenci kalınması gerektiği. E, Melih Hocada e, alanında öğretim üyesi, profesör, fakat her zaman kendine yeni alanlar açar. E, Melih Hocanın e, en çok e, ilgilendiği iki alan şu anda yaşlı dostu kentler, yaşlılık konuları. Ee, aslında halk sağlığının Demografinin bir konusu ee, İkincisi de Sağlıkta dijitalleşme, e, sağlıkta dijitalleşme zamanımız kalmayacak diye düşünüyorum ama e, yaşlılık mevzunu e, uzun uzun konuşacağız bugünkü programımızda. Yaşlılık ki belki izleyenlerin e, kronolojik yaşından dolayı pek ilgilerini çekmiyor olabilir ama e, hepimizin ilgisini çekmek zorunda olan bir konu yaşlılık. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. E, hocam yaşlılığa e, Niçin ilgi duydunuz Siz çünkü sağlık yöneticiliği Alanında çok önemli bir isimsiniz Çocuk cerrahisi alanında Çok önemli bir isimsiniz Bu, bu yöne sıçrama yapma ihtiyacı Neden duydunuz Şöyle oldu benim annem e, 90 yaşında Mide kanserine yakalandı Ameliyat oldu 3-4 sene Gayet oldukça güzel bir dönem geçirdik Fakat hayatının son 4 ayı biraz zahmetliydi <gülüyor> ve e, o dönemde epey sıkıntılarımız oldu. Şöyle mesela ameliyat oldu, hastanelerde çok ilgi gördük. Hekim arkadaşlardan, bütün sağlıkçılardan işte kimse doğrudur ücret almadı bizden çok e, baktılar anneme, çok yakınlık gösterdiler ama. O, kadar sıkıntılı bir süreç oldu ki mesela eve geliyorsunuz taburcu oluyorsunuz eve geliyorsunuz evde ihtiyacınızı görecek kimse yok yani bir enjeksiyon ihtiyacı oluyor annem sonuçta ben yapamıyorum elim titriyor falan dedim ki ya ben Melih Bulut olarak bu kadar sıkıntı çekiyorsam acaba sıradan vatandaş ne yaşıyor yani hiçbir Şeyi olmayan Çevresi olmayan vatandaşlarımız Ne yaşıyor böyle biraz e, Sardırdım ve Evde Bakım Derneği ile yollarımız kesişti Onlardan ve Daha sonra 65 artı yaşlı Hakları Derneği Doktor Gülüstü Salur'un burada adını zikretmek istiyorum Bunlar önemli insanlar Önemli kurumlar e, Ve yaşlılığın çok ciddi bir problem Olduğunu <gülüyor> ülkemiz için Fark ettim Ve O zamanlarda da yani bir buçuk sene öncesinden söz ediyorum. Bu tamamen akademik düzlemde ele alınıyordu yaşlılık. Ama artık bu bir buçuk yıl içinde epey bir insanın gayretiyle yaşlılığı toplum olarak tartışmaya başladık. Ve bu ciddi sorunu yavaş yavaş göğüslemeye de başladık. Şöyle bir rakam var. 2023 yılında yani beş sene sonra... 10 kişiden biri Türkiye'de benim gibi 65 artı olacak. Yani yaşlı olacak. Bu çok büyük bir rakam. Dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesi biziz. Birinci Güney Kore. Biz ikinciyiz. Bir başka problem. Yaşlılık aslında problem değil. Tersine yaşlılık ekonomi için iyi bir şey aslında. Neden? Çünkü yaşlılıkta çok para harcıyorsunuz. <gülüyor> evet bu ekonomi için iyi bir şey. Ama yoksul yaşlılık kötü. Yani yoksulsanız ve yaşlıysanız o zaman devlete yük oluyorsunuz. Başka insanlara yük oluyorsunuz. O yüzden yoksul yaşlılığıyla da mücadele etmek lazım. Nitekim devletin... Hocam kamunun bir sorumluluğu var burada herhalde. Çok büyük herhalde. sorumluluğu var. Aslında bizde devlet, kamu bu konuda epey gayretli. Mesela bu bireysel emeklilik sistemine zorunlu girişler falan bu çok iyi anlatılamadı. Bunun altına yatan temel şeylerden nedenlerden biri devletin bunu zorunlu hale getirmesinin nedenlerinden biri aslında yoksul yaşlılığını önlemek e, şu anda da devlet e, bakım parası olarak işte yaşlı aylığı olarak bütçemize göre milli gelirimize göre epey hatırı sayılır bir parayı ayırıyor aslında bu hizmetler için problem şurada her konuda olduğu gibi dağınık bu hizmetler e, aile bakanlığıyla Sağlık Bakanlığı arasında biraz ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sorunları oluyor. Ama eminim bu özellikle 2019'da bunları aşacağız. Çünkü 2019 geçen 2018 sonlarında Cumhurbaşkanımız da bu yaşlılık ve eşi de yaşlılık meselesine ilgi gösteriyorlar. Bu güzel, önemli bir şey ve Dünya Yaşlılık Konseyi Türkiye'de toplanacak. Türkiye Eminim ki bu alanda bir takım engelleri, bürokratik engelleri, yasal engelleri aşacak. Ama tabii zihniyet engeli en önemli engelimiz. Onu da konuşacağız. Hocam bir soru sormak istiyorum tabii. size. Bana çok tabii gelmiyor bu. Son dönemde demografik olarak yaşlanmayı sanki çok çocuk yaparak... Çözülebilir gibi bir intiba var siyasette. Sizce bu olabilir bir şey mi? Bence genç nüfus da böylece aşınır. Çünkü yoksul yaşlığından bahsediyoruz. Gençliğin yoksulluğu daha feci sonuçlarda Tabii. yol açıyor. Özellikle yeni kurulan mahallelerde. Sanıyorum demografik olarak yaşlanmanın bir çözümü de E, ...pronatalist yani e, şey doğum kontrolünün yasaklanmışsı, daha çok çocuğun e, motive edilmesi de bir çözüm değil diye düşünüyorum. Evet, e, bunu tabii olarak e, karşılığı olmadığını düşünüyorum. Sizce tabii olarak karşılığı var mı hocam? Yok, tabii olarak da karşılığı yok. Zaten gençler de, yani genç işsizliği çok daha kötü. Farklı ee, bir hani... zihin yapısında zaten gençler. Evet, evet. Toplum da kendi yolunu çiziyor. Şu anda bütün bölgelerimizde doğurma oranı yani eşit şekilde azalıyor. O yüzden bunu böyle bir takım politikalarla artırmak da çok mümkün değil. Ama esas olarak toplumu yaşlılığa hazırlamak lazım. Şimdi bizim yaşlılıkla ilgili problemimiz şöyle. Hem devlet hazır değil. Hem toplum hazır değil hem aileler hem bireyler olarak biz yaşlılığa hazır değiliz. Bizim en eğitimli kesimimiz bile Ayşegül Hanım bakınız kariyerini çok güzel planlıyor. Aile çocuklar çocukların eğitimi vesaire ama hiç kimse yaşlılığını planlamıyor ya da çok az kişi bunu planlıyor. Yani yaşlılığı planlamak demek gidip Bodrum'da yazlık almak demek değil. Aldığınız yazlığın fiziki şartları bile planlanmaya ihtiyaç gösteriyor. Bilhassa finansal hazırlanma çok önemli. Yani e, bu e, dikkate alınmadan yapılan erken emeklilikler ya da başka e, yanlış uygulamalar sonuçta yaşlılığın sorunlu geçirilmesine neden oluyor. Bu tabii e, e, sadece bizim için değil bütün dünyada problem ve yeni yeni bunları konuşmaya başladı aslında dünyada. Batı dünyası tabii daha erken yaşlanan bir toplum. Mesela Hollanda'da şu anda on kişiden biri evde bakıma ihtiyaç gösteriyor. Yani on kişiden biri evde bakılmak zorunda kalıyor. Bu tabii toplumun e, altından kalkabileceği yani bireylerle, aileyle, aile fertleriyle ya da bakıcılarla falan altından kalkabileceği bir şey değil. Onun için Hollanda'da teknoloji çok devreye girdi. Evet, o evde e, sağlık mesela. uygulamaları evet. değil mi? Evet, evde sağlık ve işte robottan tutun da pek çok başka uygulamaya kadar teknoloji destekli bakım. Bizim de Türkiye'de olacağımız bu. Zaten 2050'de 5 kişiden biri 65 artı olacağız biz. Yani biz hani çok hızlı yaşlanan bir toplumuz ve gerçekten buna hazır değiliz. En azından bizim programımızı şu anda izleyen dinleyicilerimiz kendilerini şimdiden hazırlamaya başlayabilirler bu iş şey ciddi yani bu yaşlılık meselesi ciddi şehirlerimiz de hazır değil tabi E, Melih Hocam e, yaşlı hep 65 üstü diye tanımlıyoruz Yaşlının tek tanımı kronolojik Yaş mıdır? Hayır değil e, Yaşlılık belki şöyle en doğrusu Yani yapacak bir şeyiniz kalmadığı zaman Yaşlanmışsınız Üretimden çekildiğiniz evet. zaman değil mi? Şimdi e, mesela Batı'da çok tartışılıyor Bizde de bu söz konusu olacak Yani Emeklilik yaşı diye bir şey olmayacak ileride. Yani herkes çalışabildiği kadar çalışacak. Zaten çok değişik iş sahaları artık açılıyor. Gençlerle özellikle yaşlıların ortak yapabileceği pek çok şey var. Özellikle bu bizim 60 kuşağı yani baby boom dediğimiz kuşakla şimdiki gençlerin Bir arada yapabileceği çok şey var. Ben bunu kendi özel hayatımda, çalışma hayatımda deneyimliyorum. gençlerin bana, benim gençlere çok ihtiyacımız oluyor. Çok güzel şeyler yapılabiliyor. Dünyada da böyle bir eğilim var. Ama hocam herhalde 70 yaşındaki kişi hamallık yapmaya mecbur olmayacak. Tabii ki. Tabii ki. Yani onun yapabileceği çok başka şeyler var. Bunu... Tartışıyoruz. Belki danışman olarak Bravo bravo deneyim paylaşır evet, evet. En azından gündüz bir takım yani hayattan çekilmek doğru değil Tabii 85 üstü bugün ileri yaş diye hakikaten 85'ten sonra fizyoloji iyice değişiyor ama bugünkü şartlarda 65 yaşı doğrusunu isterseniz 65-75 arasını. ...yaşlı olarak kabul etmek çok doğru değil... ...zaten 55, 55 yaşını sağlıklı olarak geçerseniz... ...80'i bulacaksınız demektir... E, ...rahat rahat... ...yani 80'i sağlıklı olarak bulacaksınız demektir... E, ...çok haklısınız... ...yani bu yaş şeyine de çok takılmamak icap ediyor... E, ...çok doğru değil yani... E, hocam, yaşlı dostu kentlerden e, evet. söz etmeye başlayacağız. Çok kısa evet. önce bahsedelim. E, ardından daha da uzun bahsedeceğiz. E, yaşlı dostu kentimiz, ilçemiz var mı şu anda bizim? Kağıt üstünde var. Yani bu aslında e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yönergesi var. Yaşlı dostu kentlerle ilgili. Ulaşımdan işte binaların durumuna, e, yaşlıların kullanabileceği sosyal alanlardan onlara sağladığınız haklara kadar değişen yerbazede birçok şey var. Bizim şu anda yaşlı dostu kent gibi gözüken birkaç ilçemiz var ama bunlar gerçekten bütün bu kriterleri tam anlamıyla yerine getirdiler mi tartışılır. En azından böyle bir yönelimleri var diyelim ve çabaları var çabaları yerel var. yönetiminde çabası. Evet evet. Birçok ilçede bu var aslında ve bu yerel seçimde biz yaşlı dostları olarak bizim böyle bir Facebook grubumuz var. Bayağı da bir insanız orada 1250 60 kişi kadar ve hızla da büyüyoruz. Biz bu yerel seçimlerde yaşlı dostu kent olma sözü veren belediye başkan adaylarına oy vereceğiz. Çünkü yaşlı dostu kent aslında yaşanabilir bir kent demek. Yani herkesin. Engelsiz bir şekilde işte kaldırımının ona göre düzenlendiği, toplu taşıma araçlarının ona göre düzenlendiği, sosyal alanlarının, parkların ona göre düzenlendiği yerler demek. Sadece yani huzur evleri falan bunu anlamıyoruz. Bütün her şey, bütün kent hayatının buna göre düzenlenmesi demek. Bunu yapacak, yapma sözü veren adaylara oy vereceğiz bizler ve Türkiye'de de şu anda Çok ciddi bir seçmen kitlesi hakikaten yaşlı ya da yaşlı, yaşlı bakan evet. O yüzden belediye başkan adaylarının bu sesimize kulak vermesini bekliyoruz. Hocam baharda seçim var e, ve de dört parti AKP, CHP, HDP ve MHP e, paylaşacaklar gibi görünüyor e, koltukları paylaşacaklar. E, Bu dört partiye karşı bir baskı grubu oluşturmayı düşünüyor musunuz gidip görüşmeyi düşünüyor musunuz ee, çünkü dünyada biliriz ki çalışma grupları bir baskı grubu olurlar ve bu konuda yap derler ee, partiler üstü gruplar olur bunlar. Böyle bir planınız var mı gidip görüşmek gibi vaktiniz yani vaktiniz var değil süre var arada birkaç ay var randevu alınabilir gibi geliyor bana liderlerden. Valla Ayşegül Hanım yani bu seçim süreci biraz tuhaf bir süreç oluyor daha çok işte böyle adaylar efendim ittifaklar vesaire konuşuluyor daha hiç kimsenin proje falan konuştuğu yok. Biz tabii yerelde olabildiği kadar fazla ilçede, ilde bu gayreti gösteriyoruz. Aday adaylarını zorluyoruz. Mesela Fethiye'de böyle çok güzel örnek çalışmalarımız var. Bizim çok kuvvetli bir sivil toplum hareketimiz var Fethiye'de. Yaşlı dostu kent Fethiye olarak birçok başka yerde olduğunu da biliyorum. Ama siyasi partilerin tamamı bugün toplumun gündeminden kopuk zaten. Bunu açık ve net ifade edeyim. O yüzden bunları çok anlamıyorlar bu söylediklerimizi. İnşallah seçimlerden sonra yani daha da onlar üzerindeki baskıyı arttıracağız ve yaşlı dostu olmak zorunda kalacağız. Tabii Türkiye'nin çok önemli bir bölümü en azından katma değer üreten turizm açısından bölümü yani Ege kıyıları Taçanakkale'den başlayarak Antalya hatta İskenderun'a kadar ilerletebilirsiniz. Önemli ölçüde Karadeniz. Turizm yapıyor. Turizmden geçiniyor. E, turizm önemli bir gelir kaynağı. Ama sadece 6 ay turizm yapıyor. Şimdi oralarda ileri yaş turizminin ne kadar önemli olduğu algılanmaya başlandı. Çünkü normal yaz turisti çok düşük kar bırakıyor. Yani <gülüyor> ne kadar siz pahalı satarsanız satın gideriniz de çok fazla. Halbuki ileri yaş turizmi... Müesseselere çok ciddi paralar bırakan, kar bırakan bir turizm. Yavaş yavaş bu konuda da e, uyanış başladı. İlçelerde, çeşitli illerde biz bunu görüyoruz. Bu yönde de bize talepler oluyor. E, ve e, Türkiye bunun için çok uygun. Yani Fethiye, Marmaris, Kuşadası, hatta Altınoluk, Antalya, e, ileri yaş turizmi için çok uygun. Ama orada da bir şey var. İşte bu kentin... ...havaalanından başlayarak... ...yaşlı dostu olması lazım... ...yani havaalanında indiği andan itibaren... ...yaşlı ona göre basamaklar olacak... ...ona göre eğer bir... E, ...yürüme problemi varsa... ...ona göre cihazlanma olacak... ...vesaire... ...bir de tabii hastaneler... ...aslında bizim hastanelerimiz de yaşlı dostu değil... ...yani... E, ...geçenlerde bir toplantıdaydım... ...yaşlı dostu ve engelli dostu değil... Bir hanımefendi omurlik felçesi ileri yaşa gelmiş ve mesane kanseri olmuş olur yani mesane kanseri meme kanseri aynı zamanda gelişmiş bir tomografi çekilmesini anlattı hepimiz ağladık yani hastaneye geliyor böyle bir insan mamografi çekilmesi mümkün değil ona uygun onu taşıyacak vinç küçük vinç dediğimiz cihazlanmalar yok yani hastanelerimizden başlayarak kentlerimizin, otellerimizin, bütün yapılarımızın yaşlı dostu olması lazım. Burada da zihniyet çok önemli. Yani artık biz de yaşlanan bir toplumuz. Yaşlımıza biz sözde bir saygı gösteriyoruz açıkçası. Bu saygımızı bütün fiziki mekanları düzenleyerek zihniyetimizi e, yeniden kendimizi bir sorgulayarak mesela metrobüslerde değil mi? Metroda ben de çok kullanıyorum. Yer verme gibi bir problem var yaşlılara. Hocam metrobüse zaten evet. yaşlının kendini atması bile zor. Bravo. Engelli koltukları gençler tarafından işgal ediliyor. Ben ikaz ediyorum gerçi. Ama herkes bunu yapmayabilir. Yapmaz da. Ee, onun için önce zihniyetimizi yaşlı dostu yapmamız lazım. Ben de bütün bu konuşmaları yapmamıza fırsat verdiğiniz için yaşlı dostları olarak size çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz bir ara verelim diye düşünüyorum ve bugünkü şarkıları da çalacağımız şarkıları da ben çalışma arkadaşlarımla genç Ekimlerde seçtim onların özellikle 70'li 80'li yılların müziklerine de çok ilgi gösterdiklerini de fark etti onların seçimlerine çalacağım Ilk parçamız Vedat Sakman, Usulca. Usulca dinlere sığınmak, düşer aklıma Kara kışlarda Usulca Dinlere sığınmak Düşer aklıma Kara kışlarda Atešim dumansız Arayışlarda ateşim dumansız Arayışlarda Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum Zaman akışta Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum Zaman akışta Susam, dilime yazık, učmamak kanatlarıma. Susam, dilime yazık, učmamak kanatlarıma. Gün, gün acıya çaldı bir yerde ve zamana akışta. İçlere sünmak dışaraklıma kara kışlarda SARSız umarsız arayışlarda SARSız umarsız arayışlarda Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum Zaman akışta Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum Zaman akışta Yatsakmanın yumuşak e, sesinde e, sanıyorum bu konuya biraz uydu. <gülüyor> e, usulcayla e, devam ettik. E, şimdi yaşlı dostu kentleri konuşmayı sürdürüyoruz. E, zihniyet dediniz. Aslında zihniyette de başlar ve biter dediniz. Çünkü belediye başkanları da birer insan ve onların zihniyetinde de eğer ancak e, bu varsa e, yürüyecektir yaşlı Doğru. dostu kentler. Bir de yaşlanmanın kronolojik yaştan çok üretimden kopup kopmamayla ilgili olduğunu konuştuk. Dünyadaki yaşlı dostu kentlerde yaşlar nasıl üretime dahil ediliyor? Sadece tabii üretim para kazanmak diye bakmayalım. Evet. Yanlış anlarlar bizi dinleyicilerde. Hobilerine zaman ayırmak da aslında üretimdir. Kısa film çekmek de üretimdir. Burada bu bütçe nasıl ayrılıyor ve yaşlı dostu kentlerde yaşlılar ne tür üretimlerde bulunuyor? Örneklerinden var mı bize verebileceğiniz? Türkiye'de de aslında çok fazla örnek var. Yani Eskişehir bildiğim örneklerden Tabii tabii yani hem bireysel düzeyde hem kentler düzeyinde çok fazla örnek var. Şu anda mesela Türkiye'de en büyük örnek köylerde yaşanıyor. Köyler çünkü genç nüfuslarını kaybetti ve tarım tarımın gerilemesi gıda fiyatlarındaki enflasyon biraz da bunun sonucu ve Yaşlılar aslında tarım yapıyorlar en azından 60 yaş üstü insanlar yani tam yaşlı demesek de şimdi bunların desteklenmesi lazım bir şekilde yani mesela şehirde de en büyük problem diyelim ki sizin anneniz var siz annenizle beraber yaşıyorsunuz annenize bakıyorsunuz. Ama siz sabahın yedisinde evden çıkıyorsunuz İstanbul'da ve akşamın yedisinden önce eve gelemiyorsunuz. 12 saat boyunca o kadın evde yapayalnız. Bu da çok ciddi bir problem aslında. Bütün bunları gidermek için yaşlı bakım merkezleri kuruluyor. Bütün dünyada. Türkiye'de de bunları hızla kurmamız lazım. Ve mesela buralardaki insanların çocuklarla yani yaşlıların, yaşlılar çocuklarla çok güzel vakit geçiriyorlar. Hayvanlarla çok güzel vakit geçiriyorlar ve bu alanda çok katkı yapabiliyorlar. Ee, mesela Olcay Neyzi var, Profesör Olcay Neyzi, hepimizin hocası. Çocuk Hastalıkları kitabı meşhur, hepimizin, hepimizin okudu. okuduğu, Hep, herkes okumuştu. Şimdi biliyor musunuz Olcay Hanım 92-93 yaşını ve kitabın son baskısını hazırlıyor. Yani burada öyle bir ortam yaratmalıyız ki, Hiç kimse hayattan kopmamalı. Yani ben artık 70 yaşına geldim. Hayatı bıraktım. Yok öyle bir şey. Bunu bırakmaması lazım. İşte ben mesela bu sağlıkta inovasyon dediğiniz gibi işte yeni bu teknolojik şeyler, dijitalleşme falan bu konulara merak saldım ve görüyorum. Bugün yine bir çok güzel bir görüşmeye gittim. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü ile görüştüm. O görüşmede de ortaya çıktı. Yani benim tecrübemde, ...binlerce hekim var Türkiye'de... ...ve onlar bir köşede duruyorlar... ...hemekli kö hekimler adı evet, atanır. ...bir köşede durmayıp... E ...bu işlere... ...el atsalar, yardım etseler... ...ne kadar güzel şeyler olacak... ...çünkü gençler... ...yeni şeyler, inovasyon diyoruz buna... ...değer katan yenilikçilik... ...gençler böyle güzel şeyler yapıyor... ...fakat onların da desteğe ihtiyacı var... ...çünkü çevreleri yok, bilmiyorlar... ...iş nasıl yapılır, Deneyim bilmiyorlar... Deneyim eksiklikleri var değil mi? Efendim? Deneyimleri eksik... Bravo, deneyimleri eksik, çevreleri eksik... ...yani bir tarafta ben görüyorum... ...şimdi sağlık sektörü var... ...bir tarafta bu inovasyon yapan gençler var... ...birbirlerini tanımıyor bunlar... ...bunları birleştirecek bizim gibi insanlar... ...yani burada... ...o zaman yaşlı deyip... ...yaşlandım deyip kenara çekilmeyip... ...arkadaşlarımız... ...işin içine girseler... ...haftada bir gün bile o gençlerle oturup seminer. kahve içseler... ...seminer yapsalar... ...iki laf etseler bile... ...ne kadar güzel şeyler ortaya çıkabilir. Eminim ben birçok meslekte bu vardır. Çünkü... ...bizim çok ciddi bir birikimimiz var. Gençlerin de enerjisi var. Bir de bu gençlerin çağı. Yani... Bu farklı bir şey. Farklı bir dönemden geçiyoruz. Farklı bir dönemin içine giriyoruz daha doğrusu. Bu dönemde... ...geçmişin birikimi de değerli. Bugünün birikimi de değerli. Bu ikisini bir araya getirebilirsek... ...hem yaşlılar... ...yaşlı dediğimiz gruplar mutlu olacak... ...hem de bundan hakikaten... ...çok güzel değer üretilecek. Hocam bizde şöyle bir gerçekte var. Yaşlı Bakım Evi... ...çok bilinen adıyla Huzur eve. Evet, evet. Ee, Biz de huzur evinde bir yaşlının yaşaması e, onun için e, çaresiz bir durum, üzücü bir durum, e, mı bakmıyor e, gibi aslında bence biraz Alaturk'a bir e, bakışa neden oluyor. E, biz bunu nasıl aşarız? Aslında orada bir e, hamle yapabilsek bence e, hem daha genç olanların yaşamı, daha özgürleşecek hem de belki yaşlarda daha mutlu olacak çünkü yaşlarda herhalde çevresinde sürekli 30-40 yaş grubuyla oturup kalkmak portakal soymak istemiyordur diye düşünüyorum belki hani bekarsa tekrar aşk yaşamak istiyordur belki roman yazmak istiyordur belki spor yapmak istiyordur ama yaşıtlarıyla o da yaşamak istiyor ama bu çoğu kişi için mümkün olmuyor çok güzel bir konu Ben ilk huzur evi ziyaretimi hem de çok İstanbul'un en iyi üstelik hastalara da bakılan yani ağır ameliyat olmuş hastalara da bakılan bir huzur eviydi. Orayı ziyarete gittik dernek olarak gittiğimizde bütün katlara giriyoruz Ayşegül Hanım. İnsanlar sadece evlilik programlarını seyrediyor. Evet çok tipik <gülüyor> Hocam, bu. Hocam ben de bir düzelti yapmak istiyorum kesmeden. Yanlışlıkla dedim ki bekarsa aşk yaşamak istiyordur dedim. Sözümü geri evet, alıyorum. Evet, evet. <gülüyor> yani bu konuda da çok araştırma var. Cinsellikle de yani yaşlanınca cinsellik de gerilemiyor. Tam tersi. Yani e, hiç bu bunlar eski e, artık bunlara hiç prim vermiyoruz yani cinse, yaş cinsellik içinde bir şey değil bir handikap değil. Şimdi burada bütün mesele şu e, bütün seçeneklerin masada olması lazım. E, mesela huzur evi de olacak ama yaşlının esas rahat ettiği yer kendi evi. Bir kere bu kesin yani bütün dünyada buna dönüyor. Bu arada bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye olarak bu huzur evi meselesinde bayağı iyiyiz. Yani dünyada hakikaten iyi sayılan ülkelerden biriyiz. Hocam bence de iyiyiz. Evet, ee, evet. Fakat şöyle ki e, iyi hizmet veren huzur evlerinde de e, kalabilmek e, bayağı maliyetli bravo, bir şey. Bravo, e, Ya evinizi bağışlamanız gerekiyor ya ciddi bir aidat vermeniz bravo. gerekiyor. E, yani Türkiye'deki yaşların yoksulluğundan da söz ettik. Bu mümkün görünmüyor. Bravo, bravo. Ee, hakikaten öyle zaten bütün dünyada artık huzur evlerinden bir uzaklaşma var bunun yerine tercih edilen zindelik köyü dediğimiz yani bu e, sizin işaret ettiğiniz gibi e, genellikle kırsal ama şeye de yakın yani kente de, ha, kente de çok yakın de. hastaneye vesaire yakın ama kendi işte işte Domatesini, biberini yetiştirdiği, kendi çapında bahçeyle uğraştığı, hayatın içinde olduğu, doğanın içinde olduğu yerleşim yerleri. Bu açıdan da Türkiye çok ideal seçenekler sunuyor. Örneğin Fethiye'de biz bunun e, prototiplerini yani örnek e, kurumlarını arkadaşlarımız yapmaya başladı. İsmi de çok güzelmiş hocam, Zindelik Köyü. Evet, Zindelik Köyü. Hemen Fethiye'ye 15-20 kilometre mesafede yayla dediğimiz yerlerde yani o, yazın... Çok sıcağından da korunan, kışın çok soğuk olmayan bir sürü yer var, arazi var, böyle bölge var. E, kullanılmayan artık mesela tütün arazileri var. E, tütün ekiminin yasaklanmasından dolayı. Buralarda çok rahatlıkla bu projeler hayata geçirilebilir ve yurt dışından da bu yönde yatırımlar ya da yatırım istekleri gelmeye başladı. E, tabii... Bizim Ege bölgesinin Antalya'nın şöyle bir özelliği de var. Orada kültür var. Yani e, e, kışında bir e, ciddi kültürel hayat var. Mesela Fethiye'yi ben Fethiye'de kısmen yaşadığım için söyleyeyim. 3-4 tane Türk sanat müziği korosu var. 2-3 tane Türk halk müziği korosu var. Bizim kültür merkezimiz var. Neredeyse her akşam orada bir aktivite var. Arkeoloji var. Gurme, ne yemek isterseniz balık yani son derece güzel işte hava çok güzel gündüz zaten ceketsiz geziyorsunuz falan şimdi böyle kışın bile Şimdi bu olanaklardan yani bu seçeneklerin seçenek sunulması esas ama en ideali tekrar başa dönersek hastanın kendi evinde yaşaması geniş aile büyük aileyle yaşaması bu tabi modernite bu bizim ve bütün dünyada bu şeyi yani çekirdek aile e, işi kötü oldu bu bakımdan e, yani aslında çocuklar da torunlarla e, büyük anne ve büyük babaların beraber yaşamasının çok faydası olduğu e, şimdi ortaya da daha çok çıkıyor belki tekrar bunlara dönüş olur ekonomik krizin belki bir yararı bu olacak e, yani e, ister istemez e, <gülüyor> hocam aman kriz demeyim <gülüyor> veya <sıkıntılarım, gülüyor> Veya sıkıntıların <gülüyor> diyelim evet. evet. Yani e, yapılması gereken çok şey var. Aslında Türkiye e, hakikaten hem devlet olarak e, özellikle devletin bu yöndeki çabalarını şey yapmayalım. burada Ama şunu zihniyet vurgusu yapmak. Zihniyet değil. önemli. Bir de Ayşegül Hanım şunu söylemek lazım. Yaşlı bakımı ya da hasta bakımı kadının üzerine kalıyor. Evet. Şimdi kadını koruyucu yani... Mekanizmalar geliştirmemiz lazım. Bu yönde de çok sevindirici çabalar olduğunu size burada dinli, sizin radyonuz aracılığıyla dinleyicilerimize söyleyelim. Türkiye'de ciddi çalışmalar var bu konuda. Kadın kooperatifleri aracılığıyla yaşlı bakımının sürdürülmesi yani orada bir kooperatifleşmeye bir dayanışmaya gidilmesi. Çünkü yaşlı bakımı dediğiniz bizim başımıza geldi. Öyle kolay bir şey değil. Yani insan yoruluyor. Annenize, babanıza da baksanız yoruluyorsunuz. O yani bakana da bir mola lazım. Bakana da bakılması lazım. Özellikle psikolojik yönden desteklemek lazım. Bilhassa ölümcül bir hastalığı varsa bunlar kolay işler değil. İşte Türkiye'de mesela evde bakım sistemi, devletin yürüttüğü evde bakım sistemi bir sene önceye göre çok iyi durumda. Ama daha da geliştirilmeye muhtaç az bir rakamdan söz etmiyoruz yani. 10 kişiden biri 2050'de de 5 kişiden biri Hıçam, yani. bu kadın baktığı için e, kadına bununla ilgili diyelim ki devlet bir ücret ödese bile evet. bu, bu kadına yine eve bağlayan bir durum yaratmıyor Ya tabi çok haklısınız ve bu çok yıpratıcı bir süreç. E, son derece yani zor bir süreç. Yani maddi bir karşılığı da yok bence. Bravo, bravo. Yani bu, bu e, hakikaten çok büyük sıkıntı ve Ailelerde parçalanmaya, işte çocukların ihmaline vesaire çok sıkıntılara neden oluyor. Bunları da yavaş yavaş e, tanıyoruz, ama hızlı çözümler üretmek zorundayız. Yani e, çok hızlı çözümler üretmek zorundayız. Yaşlılık bir tsunami gibi, bir çığ gibi üzerimize geliyor. E, çok hızlı çözümler üretmek zorundayız. Sağlığın diğer alanlarında olduğu gibi. Evet, bir şarkı arası daha verelim diye düşünüyorum. Güzel. Hümeyra'dan Ay. Kirli Beyaz Kedi. Nasılsın Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni, kimler üstü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri? Poyrat çay dişleri, görgüsüz asanetsiz Dokon samalarsin, cíšedívom. Žlutý čas minul, ony jsou staré, jsou předělány, všechno ještě. Křižní, bílý kříž, vysušený, vysušený, vysušený, vysušený, Nasılsın kızım anlat bana hikaye ne kimler üzdü gözlerini Nasılsın kızım söyle bana kendini neler kırdı kalbini O taze saçlarda kimlerin eli yaşlanmış bu manada nefeslerin oldu Hoyra çay deşleri görgüsüzsün sen Sen neler neler çektin ben biliyorum dokunsam ağlarsın hissediyorum yüzün zamanı geçti onlar eskiden de bitti hepsi geçti türlü eski din yukar kısyaş sağlık devam ediyor. Hümeyla ile ara verdik. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, hocam sizin kafanızda bir proje olduğunu biliyorum. Bu kooperatifçilik konusu. Evet. Aslında kooperatif konusu çok uzun dönemin konusudur. Farklı alanlarda da kooperatiflere... Ee, Düşünce, e, zihin harcağında özellikle sanıyorum e, sizinle daha e, e, çok e, sizi belki esinlendiren dönemde 70'lerdir. 70'lerde kooperatifçilik hem hı hı. edebiyat alanında hem birçok alanda kooperatifçilik konuşuluyordu Türkiye'de. E, ziraat alanında tabii, kooperatifçilikler. Tabii. E, ben son e, akın bir dalın kitabını okudum, orada kooperatifçilik uzun uzun anlatılıyordu ve onun katlı değer anlatılıyordu. E, Yaşlılıkta kooperatifçiliği nasıl e, projelendiriyorsunuz hocam? Şimdi burada şu e, saptamayı yapmak lazım. Bu tabii ideolojik bir mücadele olarak ele alındı. Yani sanki kooperatifçilik sol bir şey işte. Vesaire bunlar dünyayı Buradan, ve bize vakit kaybettirdi Hocam bundan dolayı e, aslında sol bir şey de olabilir sol bir düşünce de olabilir Hükümetler daha mı e, genelde sağ hükümetler olduğu için mesafeli mi yaklaşıyorlar? Tabi bir de neoliberalizm hakikaten son 30-40 yıla damgasını vurdu ve bütün bu güzel şeyleri yani kooperatif güzel bir şey Bu güzel şeyleri de çok yıprattı, yok etmeye çalıştı. Ama bu yanlıştan dönüyoruz. Yani neoliberalizm artık devrini doldurmuş bir şey. bir Kooperatifle ilgili bir örnek vereyim. Migros. Biliyor musunuz? Migros, İsviçre kökenlidir. Ve Migros, İsviçre'de tamamen kooperatiftir. Kooperatiftir. Yani ve en iyi örneklerinden birisidir. Şimdi sağlık alanında, Türkiye'de ve dünyada, kooperatifçilik çok gelişecek Ayşegül Hanım. Biz istesek de gelişecek istemesek de gelecek Mesela aile hekimlerinin bence ilk fırsatta yapması gereken şeylerden biri kooperatif kurmaları. Kooperatif kurmaları lazım. Ee, keza bu inovasyon diyoruz sağlıkta işte dijitalleşme, yenilik çünkü sağlıkta büyük bir dönüşüm oluyor. Gerçek bir dönüşüm oluyor. Bu da ancak kooperatifleşmeyle aşılacak bir şey. Keza yaşlı bakımında da Ee, bu yönde zaten çok ciddi çalışmalar var ee, önümüzdeki dönemde bunları duyarız ee, bu kooperatifçiliğin e, e, gelişeceğini görüyoruz çünkü artık devir işbirliği devri yani rekabet üzerine bir dünyayla bir yere gidemiyoruz gittiğimiz yer burası dünyayı mahvettik küresel ısınma Büyüme falan hiç kimseye yaramadı. Hiç kimse mutlu değil. O bütün paraya sahip olan yüzde bir azınlık bile mutlu değil. Hiç kimse mutlu değil. Yani burada bizim artık işbirliğine bakmamız lazım. Yani cooperation, kooperatif işbirliğiyle biz neler yapabiliriz? Kritik söz budur. Dünyada aslında insanın Ee, bu kadar gelişmesinin galebe çalmasının şey de işbirliği yapabilme özelliğidir. Yani biz işbirliği yapabildiğimiz için insanlar olarak neandertelleri yendik. Yani bu bu taburaya kadar gidiyor. Onun için gelecek işbirliği yapabilenlerin olacak. Hangi alanda olursa olsun. Sağlıkta da bu böyle. Onun için kooperatifçiliğin önü çok açılacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bu konuda Çalışmaları olduğunu biliyoruz. Zaten biz buna yabancı değiliz. Pek çok iyi işleyen kooperatifimiz var. Bunları çok rahatlıkla yaşlılık konusunda, sağlığın pek çok alanında hayata geçirebiliriz ve geçireceğiz. Geçirmeleri için de yaşlı dostu gruplar gibi tabii, baskı tabii, tabii, grupları tabii. kurulması lazım. Tabii. Ben de geçenlerde bir bilim kadınının hikayesini okuyordum. Lin Margules'in. Lim Margules'in teorisine göre evrimin başat motorlarından bir tanesi doğal seleksiyon. Fakat o asıl e, başat ilişkinin insanlığı buraya getiren e, ökaryotik hücreler yani işbirliği olduğunu ortaya tabii koyan tabii. bir e, bilim kadını ona da selam Çok göndermiş olduk vefat güzel. etmiş ama ne yine de güzel. ruhuna selam göndermiş olduk Lim Margules'in. E, hocam e, siz... Bir de bu dijitalleşme e, süreçlerinde e, e, araştırmaları inceliyorsunuz. Tabii akla geliyor. Acaba robotizasyonla e, yaşlara baktırabilir miyiz? E, biz öncesinde de sizinle konuşmuştuk. Ben şu soruyu sordum size. E, robotlar belki bakabilir yaşları ama merhemet duygusu ne olacak dedim. Sanıyorum e, bu bir çözüm gibi görünmüyor ondan dolayı. Çok haklısınız Tabii insanın yani şefkat merhamet bunlar çok insana özgü duygular ve e, yani her şeyi bitiren alıp götüren insanı e, coşturan duygular e, müthiş enerji veren duygular bunlar bunları robotlara yük en azından şu anda yüklememiz zor e, fakat şu da bir gerçek e, teknolojiden çok yararlanacağız yani yaşlı bakımında teknolojiden yararlanacağız. Yani bize, size, bana herhalde teknoloji yardımlı olarak bakılacak. Çünkü bir bu şu anda bizim yaşlılarımıza biliyorsunuz bütün dünyada da böyle. Başkaları bakıyor. Yani Özbekler bakıyor, Türkmenler bakıyor. Allah razı olsun. Benim de anneme onlar baktı. Gürcüler bakıyor. Bunlar da belli bir zamanda Sovyetik disiplini altında yetişmiş belli bir yaş grubu. Şimdi Özbek gençleri de Türkiye'ye gelip yaşlı bakmak istemiyorlar artık. Onlar da çocuk bakıyorlar hocam. Evet yani ama yaşlı bakmıyorlar mesela. Ee, Türkler biz bunu pek yapamıyoruz. Yani e, Türk bakıcı yaşlı bakıcısı bayağı az çok az yani yüzde beşin altındadır. Bundan şunu söylemek istiyorum. E, teknolojiden de korkmayalım ama yaşlı bakımını e, hakikaten... İkisinin ortasını burada nasıl bulabilirsek bulmamız icap edecek. Sadece para vererek de bu işler olmaz. Yani biz de bakmamız icab edecek, hayatları ona göre düzenlememiz icap edecek. Ortak yaşamlar uydurmamız çok lazım güzel. Diye. Ortak yaşamlar uyduracağız. Çocuklarla gençleri belki işin içine daha çok katacağız. Yaşlıları onların onlara daha çok Onlarla e, buluşturacağız e, ama teknolojiden de yararlanacağız. Türkiye bu alanda mesela Türkiye sağlıktaki dijitalleşmede hiç geri değil. Mesela yapay zeka ile ilgili bir şey söyleyeyim iddialı bir şey söyleyeceğim. Bugün yapay zekada Çin birincidir Amerika ikincidir. Biz çok yakın bir gelecekte üçüncü oluruz. Sağlıkta da öyle yani dünyada biz, Hindistan falan bizle yarış edemez. Veya biz mesela sağlığın yeni teknoloji, dijital teknolojilerde her alanında varız. Çok değerli gençler var. Acayip güzel şeyler yapıyorlar. Fakat Gero teknoloji dediğimiz yaşlılara yönelik teknolojide çok iyi değiliz. Ama ben eminim ki bir iki sene içinde... Bu ihtiyaçlar kendini gösterdikçe o alanda da biz çok iyi hale geleceğiz. Hocam bir de dünyada tabii nörolojik çalışmalar şu anda. Tabii, en, en çok bütçenin ayrıldığı doğru. çalışmalar sanıyorum genetik çalışmalarla birlikte nörolojik çalışmalar. Çok doğru. Ee, özellikle Alzheimer, Bravo. Parkinson konusunda çalışılıyor. Aslında bunlar geriyatrik hastalıklar olarak da konuşulan hastalıklar. Türkiye'de yalnız bu nörolojik laboratuvar çalışmaları... Sanıyorum dünya ile yarışabilir düzeyde şu anda değil çünkü hep gelişmeleri biz yurt dışından duyuyoruz özellikle nörolojik çalışmalarda belki buralara da tabii İstanbul Fakültesi'nden de hocalarımız vardır Nörolog hocalarımız vardır özellikle Alzheimer konusunda çok çalışırlar ama sanıyorum bu tekil hastalıkların dernekleri biraz öksüz kalıyor gibi geliyor bana. Burada şöyle bir çok güzel bir noktaya yine değindiniz Ayşegül Hanım. Burada şöyle bir problem var. Bizim akademi çok içine kapalık. Yani halbuki Amerika'da bunlar PR'larını yani iletişim şeylerini çok iyi yapıyorlar. Ve bir yapıyorlarsa beş gösteriyorlar. Bizde de çok değerli çalışmalar var. Mesela bu yapay zeka ile Alzheimer'ın erken teşhisi ya da yapay zeka ile işte beyin tümörlerinin daha doğru tanılanması gibi konularda biz de hiç azımsanmayacak noktalardayız ve hızlı gelişiyoruz. Çok daha hızlı gelişiyoruz. Ama PR'ımızı yapmıyoruz. Bir de bizim akademimiz çok yani kendi içinde tartışıyordu. Ama onlar da artık özellikle bu televizyonlarda son aylarda şarlatanların resmen şarlatan diyeceğim ben onlara şarlatanların ortalığı kaplamasından, ortalığa çıkmasından çok rahatsız olan gerçek bilim insanları çıkıp konuşmaya başladılar. Benim evet ve bu bunları daha çok izleyeceğiz. Bizde de. ...hiç e, azımsanmayacak... ...yani bizim tedavi edici hekimlikte... ...uzman hekimlikte... ...dünyanın her alanda biz ilk beşi içindeyiz... ...buna hiç şey yok... Hocam, yani ...çocuk cerrahisinde, nörolojide, beyin cerrahisinde... ...hele bazı alanlarda ilk üçteyiz... ...hiç bunu şey yapmayın yani... ...hocam çok yüreklendirici konuştunuz genç hekimler içinde... E, ...son bir soru soracağım size... ...siz çok deneyimli bir öğretim e, ...hekimler için... Bir başka öğretim vicdansız dedi. Bunu savunanlar da oldular. <gülüyor> Hocam siz genç öğrencileriniz için ne dersiniz? Bir kere vicdanı olmayan hiç kimse sağlıkçı bırakın hekim olmayı sağlıkçı olamaz. Olsa bile devam ettiremez. Yani o kolay bir şey değil. Bu hekimlere vicdansız diyen arkadaşımız her kimse çok da iyi tanımıyorum. Acaba ne kadar hastaya dokunuyor? Ne kadar insanlarla insan tedavi ediyor. Hekim dayanışmasının içinde ne kadar ne yaradın? kadar var? Onları bilemiyorum. Ee, hakikaten e, gerçek sağlıkçı ve Türkiye'de şunu çok kesin söyleyebilirim. Çağlı, sağlıkçıların çok büyük çoğunluğu %99'dan fazlası vicdanlı insanlardır. Bütün sistem onların sayesinde ayakta duruyor. Bizim aslında sağlık sistemimiz çok arızalı, çok problemimiz var ama fedakar sağlıkçılar e, bunu yürütüyorlar başarıyla yürütüyorlar gece gündüz nöbetlerde nasıl çalıştıklarını ben görüyorum Yıl başında örneğin yüzlerce arkadaşımız nöbetteydi paylaştılar hangi meslek grubu bu kadar nöbette ve bir de bu kadar şiddete maruz kalıyorlar bu kadar sertliğe maruz kalıyorlar ama en kötü şartlarda dahi Türk sağlıkçısı Doktoru, hekimi, hemşiresi bütün unsurlarıyla son derece güzel hizmet veriyor. Biz şu anda dünya standartlarının çok üzerinde bir sağlık hizmeti alıyoruz. Bunun değerini bilelim. Teşekkür ederiz hocam. Bu söz sözlerimiz olsun isterseniz. Ee, ben de yılbaşıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir hekim arkadaşımız... Ee, sağlık çalışanları ona birazcık sitem etmişler herhalde. Ee, birazcık e, şeyler, hekimler yönetici de gibidir e, acillerde. Demişler ki bir çam ağacımız bile yok demişler. O hemen onlara <gülüyor> e, steril eldivenlerin balon gibi yapıp bir çamağacı yapmış. Evet. Fedakardır hekimler. Çok doğru. Fedakar hekimlere de e, bir selam gönderelim. Bir de biz konuşmamızda şunu dedik. E, tabii ki yaşlılarda, kronolojik yaşı ilerleyenlerin de aşık olmak gibi bir duyguları elbette ki var. Ben de son şarkımı onlara ayırdım aslında. Çünkü kronolojik yaş ilerleyebilir ama gönül hiçbir zaman yaşlanmıyor. Fikret Kızılok'tan gönülle bitirelim. Aynı güzel. İyi hafta sonları. Size de çok teşekkür ediyorum. Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim, yaptın gönül O bir yolcu, sen bir hancı Gördüğün en son yalancı Didim derin sancı Gitmez dedim, kaldı gönül.